Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve ala seyyidil mürselin. Muhammedin ala ve Kıymetli dinleyenlerimiz Mektubat dersinin ikincisini inşallah yapacağız. Ee, bu dersler cübbelahmethoca.tv adresinden e, biraz gecikme olmuş herhalde öyle anladım ama şu, şu an itibariyle bundan sonra dersler şifa Şerif dersleri, mektubat Şerife dersleri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 13'ün biz sitelere bundan sonra takip edeceğiz. Bir şey olursa bir şekilde mutlaka bizi haberdar edin. Yani bana da ulaşabilecek arkadaşlar var. Yani bu sohbete atılmamış. Mutlaka şikayetlerinizi bildirin mesela. Lale Gül TV'yi arayın. Lale Gül FM arayın mutlaka. Şu sohbeti bulamıyoruz. Şu sitenizde yok. E bunu bana diyorsunuz da ben teknik eleman değilim. Yani bunu tabii bize ulaştırırsanız ben arkasını arıyorum ama siz şikayetlerinizi de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 İmam Rabbani Hazretleri mektubatı hakkında bir dahaki ay çıkacak dergimizde inşallah bu usta 3-4 sayfalık bir yazı yazıldı. Yani mektubat kitabı nasıl derlendi? İmam Rabbani Hazretleri bunları kimlere gönderdi? Sonra bu 3 cilt haline nasıl geldi? İmam Rabbani Hazretleri bu mektupların derlenmesinde sağ mıydı? Hayatta mıydı? Yani cem edilmesinde, toplanmasında, kitap halini almasında bu gibi bilgiler önümüzdeki Dergi bu her zaman çıkmaz. Özel bir hazırlık yapıldı size. Önümüzdeki dergide yani ne demek istiyorum? Aralık. Aralık sayısında bu usta 3-4 sayfa bir malumat bulacaksınız inşallah. Çünkü ben bunu işte anlat anlatacak vakittim yok. Birinci cildin e, 266. mektubunda başladık Dersimize.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 Başka tarikatlardan, burada demiyor ama diğer birçok yani Kadir'iye, işte Çeşti'ye, Kübrevi'ye, Sührever gibi hepsini bitirdim. En son Nakşi tarikatına girdim. Zaten kendi başka ilimlerinde bunu bildiriyor. Diğerlerinin sonunda bulduğum makamları Nakşi tarikatının başında buldum diyor. İşte bu tarikat öyle.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 Merkezde telhini, merkezinde. Biz ziyaret ettik kabr-i şerifini. Selat-ı merrat, üç kere şereflendim diyor. Eşiğinizi öpmekte. Ve kale dedi, lil fakir, bu fakire diyor, kendisini kastediyor. Fil merratil ehhirati, son seferinde. Fil merrati kerede, el ehhirati son kere. Yani, üçüncü gelmemde ziyarete. Dedi ki bana, innehu şan, yani dikkat.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 Bu nameli ortamlarda belki de enstrüman da olabilir. Çünkü Mavrabban Hazretleri'nin kızmasına daha mucib olur. Ondan sonra Çeştiye Tarikatı'nın adetleriymiş bunlar. Çeşdiye de Hak Tarikatı çok büyük şefleri var. Fakat o Çeştiye Tarikatı'nın şefleriyle ilişkiye girmişler. Babalarının yolunu biraz e, bozmaya başlamışlar. E, gece yarılarına kadar uzuyormuş meclisler, mevlitler kasideler.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 o vakitte yani. izin gibi. Vakit muzaf olmuş. İzeh. izin, o zaman fi hücuril murzaati. Murzaat murzahanin cemi. Murza yani emziren kadın. Süt emziren kadınların artık anneleriniz demiyor. Belki süt anne tutulmuş demek ki. O zaman belki annesinin sütü yetmez falan. Süt emziren annelerinizin e, koyunlarında kucaklarındaydınız. Yani. Demek o kadar küçüktünüz diyor siz. Ve emera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 kendi adına değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namına çok üzüldüğü için yani yakalanacağı ceza bu celler gelmiş işte kafirler kapılara yanaşmış falan daha tırmamıştan bu noktada e, ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onun dizini dizine değdirip alnını da alnına değdirerek Allah Teala'nın nurlarından bir kısmını ona akıtarak yani o bir muameledir. Yani işlem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 En büyük evliya olsa sen buraya bağlı değilsin. Manevi bir intisabın yok. O ne demek? Nisbet yok. Yani irtibat kablosu yok demek. Ne atacak sana oradan? Atamaz ki. İrtibatınız yok. Bağlanmamışsın yani. Sen sarı çizme elime veda gibi dolanıyorsun. Sokakta gördün. Aa büyük şeyhmiş Mahmut Efendi. Hani bana bir şeyler göndersene maneviyattan. Cık. Efendi Hazretleri. Ne yapsın sana Efendi Hazretleri? Bağlanmamışsın ki. Önün yok, sonun yok, tövben yok. Yani bağlanmam. İrtibatını kuran bir noktan yok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 ne diyor şair? İtibarı diyor arşta arama. Mağarada ara. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sıddık'a bütün o feyizleri mağarada düktü, akıttı. O zaman yani arştaki nurlar mağarada da bulunabiliyor. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bulunan nurlar oraya aktarıldığı yer mağara. Arş da bir mahaldir. Arş Arşta nurların, Allah Teala'nın nurlarının tecellikağıdır. Aktığı, yansıdığı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 E böylece kalbini bir de muhafaza etmiş. Bir temizlersin bir daha bulaşır. Devamlı kontrol, kontrol. Mahmud Efendi Hazretleri'nin kalbiyle. Benim kalbim bir olur şimdi ya? Nereden ben bunu iddia edebilirim? Böyle bir şey iddia olur mu ya? O zaman işte onun kalbi Allah'ın arşif mesabesidir. Hadis-i şerif bu. Müminin kalbi Allah'ın beytidir. E bunlara lafsan kaynak bulamayabilirsiniz. Bunlar Risale-i Kusya'ya geçer. Kalb-ül mümini beytullah. Allah'ın evidir. Kalb-ül mümini hazainullah.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 Yedi kat semanın üstüne çıkmış. Böyle bir ağaç. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İz yakşat sidrata ma'yekşat. İz yakşat sidrata ma'yekşat. Münteha Müntah son nokta. Mahlukatın ilmi oraya varır durur. Yani Cebrail Aslan bile oradan ilerisinin bilgisine sahip olmuyor. Sidrata ma'yekşat. İz yakşat sidrata sidreyi o ağacı kaplıyordu Ma'yakşa. Neler söylemiyor. Kaplayan kaplıyordu diyor Kur'an. İşte onun tefsirinde ne diyor? Öyle nurlar, öyle renkler, öyle hani siz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 sapık şeyhlerde böyle şeyler duyuyoruz ama tutarsan üzerine daha feyiz olur bilmem ne sahte gel sapık dekcal dolu şeyhim diye çıkmışlar ne pislikler yapıyorlar hasta okumaya geliyor kadını eline tutuyor burasını tutuyor ya öyle tutaraktan hasta okunur mu bunlar caiz değil ve haramdır yani direkt eline temas caiz değil yani tenine temas haram bu caiz değil bunlar da uyarmış olalım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 Şimdi ne oldu? O bir yönlendirme yapıyor. Ha bunu nasıl yapıyor, nasıl yapıyor? Bunlar yine tarif edilemez. Şekilsiz işler bunlar. Yaşanacak işler. Bana peki üç kere falan nasip oldu bu şey. Normalde ilk bana birer kere dersler yapıyoruz. Peki özel bazı insanlara birkaç kere yaptığı vardır. Ama çok nadirattandır efendi azrenim mesela. Çok ender. Bu noktada e, yönlendirme yapıyor. Yani o feyzi, nuru sana yönlendiriyor. Onun üzerine de o nur ne oluyor? Yönelişe geçiyor, sana yöneliyor. Ona, ona gelen feyiz sana yöneliyor. Çünkü neden? zat komut veriyor. Yani Mevla'nın tabi müsaadesiyle Mevla'dan istirham ederek Mevla'ya müracaat ediyor. Ya Rabbi bu kuluna da bu feyizlerden bir, biraz hissedare eyle bunu Ya Rabbi. Bana müsaade eyle diye o mürşit de Mevla'nın izniyle Mevla'dan aldığı müsaade sana o nuru yönlendiriyor.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 Sen mesela Efendi Hazretleri sana diyor ki geç imamla. Sen de diyorsun ki ben efendinin önünde imamlık yapamam diye geri durursun. Ya geç, geçmiyorsun. Geç, geçmiyorsun. Ama Efendiyi sıkıntıya sokuyorsun. El emru emir tutmak fevkal edep edebe riatin üstündedir. Yani sen burada edep yeri değil bu şimdi. Şey. Emir dinlemek esas edep o. Önüne geçmek edepsizlik olmuyor burada. Ben onun emrine imtisalen efendim onun huzurunda tevecüh ettim. Hatta Zahara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 Başka şeyi de gidemem. E benim şeyhim de beni açamıyor bu durumda. Hatta o dersem yanına da gitmiş. Sonra o teveccüh de etmiş alınanına. Yine kurtulamamış. Demek ki işte ne dedim sana? Şeyde kablolarda veya şurada burada bir sıkıntı var. Ya bağlanan noktada ya bağlanan. Ama şu anlaşılıyor. Hemen demiş kime gideyim ne edeyim hayat felç oldu. Demişler Ali Aydır Efendi diye bir şeyh var o zaman Ali Aydır Efendi zamanı. Mürşidi ki Kamil demişler. Mükemmel demişler. mükemmel demişler. Hemen gittim diyor. İşte İsmet Baba Tekesi de o zaman Efendi, babamız bir teveccüh etti bana diyor. Şu alnım, damarım şuran buran bir açıl. Ben kulağımla duydum ya ama. Muhsin Abi'yi ben de tanıyorum. Rahmetli eski öldü. Fatih Camisi'nde Cuma'yı beklerken öldü yani çok. Halil Adir Efendim Baba ona bir dua öğretmiş. Şunu okursan işte efendim camide ölürsün, namazda ölürsün gibi onu yapıyormuş o demek. Bak biz hala ulaşmadık konu. O camide öldü ezan tam Cuma'da.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 Zahiren bakanların görebileceği. Pırıl pırıl mı oldular? Mesela sıkıntıdayken belki böyle ağlamaklıdır çocuk mu bebek yani? Durmaz, etmez, şu yapmaz, buyamaz. Artık onlara öyle bir sakinlik geldi. Neyse. Sükunete eriştiler. Sıkıntıları geçti. Zahirde de diyor manevi teveccühün eseri gözle görüldü diyor. Gözle görülür işte. Onu anlatıyorum Muhsin ağabeyin durumunda. Teveccühten sonra diyor ayaklarım yok bende kuş oldum diyor. Bütün ağırlığım gitti. Ki bende de oldu. Yani bir iki tevessühten bazılarını hatırlıyorum yani belki üçünü de hatırlayamam ama hakikaten böyle bazen günlerce o artık neredeyim gökten mi yerde mi bir yani bir haller oluyor yani. Tabii ne denmiş? Tatmayan arif tatmayan bilmez. Sünne kale. Ondan sonra bana buyurdu ki diyor şey. Şeyhim diyor yani. Hâce Bakîbillah. Teveccü teveccüh et. Yani manen yönel, ilâ vâlidâtihim. Bunların annelerine. Yani demek ki çocuklar farklı annedendi. validat cemi yani. Annelerine teveccüh et. Eyza. Şimdi annelerine de teveccüh et. Yani sendeki feyizlerden biraz onlara da yansıt. Bitteveccühi, teveccüh ile. Ama öneki el-gâibiyyi. Hanımlar, yani onu, benim yanıma gelmedi anneleriniz. Gaibi Yani kıyaber Ne dedim sana? İşte deminkileri niye anlattım? Şimdi hızlı anlatabileyim diye.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 Hasebel emri yani yine şeyhimin emri icabı. Hani edep burada aranmaz. Emir tutmak icap eder. Emretti ben de yap. Umulan odur ki En yekune olsun zeliketteveccühü Ne? Zeliketteveccühü Benim yaptığım bu yöneliş ne olsun? Müsmiran nedir olsun? Meyve verici olsun. Yani ürün verici olsun. Ney linne taici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 çok ürün versin diye umulur. Vela tahsibün ne? Sakın siz sanmayın. Bu cemidir Tahsibün ne müfrette olur. Tahsibün ne cemi? Sakın siz sanmayın. Çünkü iki olduğu için burada e, cemi kullanmış. Siz sanmayın. En ne uşan kadver oldu ez zuhulu zühul kaflet. Neden an emrihi o babanızın emrinden? Öyle emri ki el vaci bil imtisali. Onun emri başımın üstünde. imtisali zorunludur. Ama ben sizle ilgilenmedim, bugüne kadar sizini büyüdünüz, yıllar geçti. E, o va, imtisali va, gerekli olan emrinden bende gaflet vuku bulduz Zanmayın. İlgilen dedi ya, hallerini sor bu çocuklarımın ölmeden. Ben gaflet etmedim. Ev da tarae arız oldu. Tarae yatral. Yani arız oldu. Ne? Tegafülü. Tegafül yani gafletten gelme. yani haberim var ama yokmuş gibi muamele yapmak durumu. Böyle de bir şey olmadı.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 Birkaç fıkra, ee, yani fıkra yani pa bizdeki paragraf gibi birkaç paragraflık bir şey yazacağım. Tam da birkaç fıkra. Şimdi mektuba bir başlayacağız, 10-15 say sayfa gideceğiz ve bakalım kaç hafta, kaç ay ders olacak. Bu mektubu fıkra, birkaç fıkra parça yazayım. Bir tarik-i nasihati, nasihat yolu üzere size biraz, yani şunu demek ki önce manevi işlere girmeden öyle bir itikadı düzeltmek. Hani tarikata girmeden evvel el-i sünnet itikadı. Sen el-i sünnete göre itikadın düzgün mü? E ilmin yok. Onun için mutlaka ben nasihat edeceğim diyor. Yembeği gerekir istima'uha. Benim bu nasihatımı iyi dinlemek lazım. ile? بسم, neyle? Bissem'u'l akli kafa kulağıyla değil akıl kulağıyla. Kalp kulağıyla dinleyesiniz. Ve böylece nasihatlerimi tutasınız diyor. Eee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 Sünnet hadis-i şeriflerden Resulullah Efendimiz'in görüşleri, cemaat sahabenin cumhurunun görüşleri, ehl-i sünnet cemaat onların yolunda gidenler, onların görüşlerinin mucebince mu'cep gerektirdiği hususa göre itikadı düzeltmek farzdır. Şeker Allahu Teala, şekara meşgul kılsın, makbul kılsın. Kim Allahu u Teala, neyse ayağım, el i sünnet alimlerinin çalışmalarını, say gayret yani gayretlerini, hizmetlerini,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 İlk farz olan itikadı kaçırmayın. İtikat derslerini sakın kaçırmayın. Böylece size Allah'a emanet ederim. O sallallahu teala ve sallam aleyhi ve sallam aleyhi ve aleyhi ve sallam aleyhi ve sallam aleyhi ve sallam